İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Herkese iyi haftalar. Ee, evet maalesef yine üzücü bir veda haberiyle başlayacağım bu hafta. Ee, Aras yayınlarının kurucularından Diyarbakır, Diyarbakır'la mı demem lazım acaba? Yazar Mgırdiç e, Margosyan, e, geçtiğimiz 2 Nisan günü karaciğer sorunlarının nedeniyle e, ve hayata veda etmiş e, tedavi gördüğü hastanede. E, maalesef iki hafta üst üste böyle veda karikatürleriyle başlıyoruz. Geçen hafta Aydın Engin'di. Bu hafta da e, Margot e, Ve her nasılsa her ikisinin de e, çizi röportajları diyeceğim bunlara. Kemal Gökhan Gürses'in e, fırçasından hayata geçmişti. E, Aydın Engin'inkine geçen haftaki özel e, programımızda bolca yer vermiştik. Bu haftada e, Kemal Gökhan Gürses'in yine 2018 yılında 6. Diyarbakır Kitap Fuarı'nda e, onur konu e, olmuştu e, Mıgırdiç Margosyan. E, o vesileyle çizmiş olduğu, hayata geçirmiş olduğu çizi röportajıyla başlamak istiyorum. Bu röportajın tamamını T24'ün K24 bağlantılı web sitesinde e, bulup e, okuyabilirsiniz. Çok ilginç bir e, çizgi röportaj bu. Ben bazı bölümlerini sadece aktaracağım. Şimdi e, birinci sayfada e, Margosya'nın yüzünü ön planda ve profilden muhtemelen e, Diyarbakır'daki o yıkık dökük artık var olmayan belki eski gavur mahallesinde ya da belki e, sur e, surda görüyoruz. Ee, bir diğer bir başka ayrıntılı çizimde ise e, bu kez e, Gavur Mahallesi görülüyor. E, kocaman bir han. Önünde de dükkanlar. O dükkanların önlerine de malları güneşten e, korumak için ol, olmalı. E, beyaz çarşaflar e, serilmiş, asılmış. E, kendi kitabının adıyla soruyor Kemal Gökhan. Söyle Margos nireni sen? Cevap da şöyle geliyor. Diyarbakirliyim, Ahmetliyim, Hançepekliyim ama asıl Gavur Mahallesi'ndenim. E, Kemal Gökhan ekliyor. Şimdi ne Gavur Mahallesi kaldı ne de kırıklarıyla ma maruf Hançepek. E, Kemal Gökhan'ın kırıklar diye söz ettiği e, kişileri ise şöyle e, anlatıyor Margosyan. E, tipik tipler vardı Gavur Mahallesi'nde. Kırıklar da onlardandır. Kırık'ta hem humor vardır, hem kollama vardır, hem üç kağıt vardır. Tulumbacılara benzer, derikanlık kültürüne benzer. Kırıklar yozlaştı, lumpenleşti diye e, noktalıyor e, Margo Siyan. Yine aynı çizi röportajın ikinci sayfasında e, Kırık Müheme öldü diye bir haber var. Peki kimdi Kırık Mihem'e? Muhemme e, ki Türkçesiyle Kırık Mehmet oluyor herhalde. E, onun da e, bir karikatürü var bu çizimde. Bir e, Amerikan Western filmine e, filminden çıkma daha doğrusu e, böyle sert bakışlı bir kovboya benzetmiş. Ha, ha, e, sert bir kovboy e, gibi çizmiş Kemal e, Kemal Gökhan onu. Ee, şapkası kova, şapkası sakalı böyle kirli bir sakalı var. Fakat minik bir ayrıntı bu sert ve gaddar bakışlı erkeğin karizmasını birazcık da bozuyor. O e, kirli pasta ceketinin altında görünen gözüken çiçekli bir gömlek bu karizmayı bozan. Şapkanın ee, rengi de biraz bozuyor e, sanki. Evet, şap şapka tabii. Çünkü o <gülüyor> iyice eskimiş bir asıl şapka aslında. <gülüyor> yani e, şunları yazmış e, Kemal Gökhan Rusay'da. Ve Rusayfa pembe da. ayrıca. Öyle mi? Ha, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> o kadarını göremiyorum. <gülüyor> e, şöyle yazmış. E, internete bir haber düştü ve kısa sürede ilgili ilgisiz herkes bir hikaye anlatmaya başladı. Kırık Muhemme öldü. 55 yaşında dramatik bir şekilde sur dibinde ölü bulunmuştu Muhemme. Bir filozof mu, bir deli mi? Yoksa kadri bilinmemiş bir bilge miydi? Tartışıldı durdu. Mardosyan bir de e, anekdot anlatıyor Kemal Gülkan'a. E, soruyor bir gün çevresindekileri Muhemme. İnek niye kuyruğunu sallar bilirsiniz. Kimse de ses yok. Cevap geliyor. Kuyruk ineği sallayamadığı için. Evet. Ee, bir diğer sayfada da son olarak 50'li yıllarda Yavur Mahallesi, Mahallesi'ndeki bir avlunun içi e, görüntüleniyor. E, o resimde de hanın ablusunda uzunca bir sofranın başında toplanmış böyle eğlenen bir e, kalabalık görmekteyiz. İşte yeniliyor, içiliyor, sazlar, tefler çalınıyor, temelen şarkılar söyleniyordur falan. E, topluluğun tamamı ise erkek ve e, bazı çocuklardan oluşmuş. Çocukların arasında kızlar bulunsa da e, sofrada hiç e, kadın göremiyoruz. Onlar ya başka bir masanın başında toplanmış alem yapıyorlar ya da e, belki mutfakta çalışıyorlardır. Neyse bilemeyeceğim. E, şöyle anlatıyor Margosyan o dönemi. 50'li yıllarda Diyarbakır'da bir sürü etnik kökenden insanların beraber olduğu bir yerdi Cavur Mahallesi. Sorun yok muydu? En büyük sorun azınlık olmamızdı. Haçok ok diyorlardı bize. Haça tapan. Dışlayıp azınlık alanına itiyorlardı. Siz kabuğunuza çekilip kabul ediyorsanız sorun yoktu. Evet böylesi manzaralar ve anlatılarla 12 sayfalık bir çizir röportaj K24 internet sitesinde. Bunun tamamına ulaşabilirsiniz. Kemal Gökhan Gürses'in ellerine sağlık. Diyelim kırık müyemeğe de Mıgırdıç Mar Margosyan'a da buradan bir kez daha merhaba diyelim. Evet 81 yaşında mı? 1938 doğumlu. 38 doğumlu evet evet. Ben konuyu kapamadan ek bir bilgi daha vereyim. Bu kırık karakteri 90'lı yıllarda karikatürcü Doğan Güzel tarafından bir çizgi roman kahramanı olarak da hayata geçirildi. Ve bundan birkaç yıl önce 5 yıl galiba oluyor. Kemal Gökhan Gürses Kırı tiyatroya uyarladı. Yanlış bilgilenmediysem aynı yıl Ahmet Şiir tiyatrosu oyuncular tarafından da sahnelenmişti bu kırık oyunu. Evet. evet. Değmiş şimdi tam baktım ben de Evet. Savaşa geçelim. Evet, savaşa geçelim. Savaşa geçelim. Ee, ya ben aslında bu korkunç yıkımların, e, o cinayet diyorum, savaş suçlarının falan insanlık dramlarının yaşanmakta olduğu e, bu e, savaş konusunda daha fazla böyle tanklı, bayraklı. Sözüm ona komik e, gelen fakat e, yani bir anlamda savaş karşıtı karikatürleri anlatmak istemiyorum. E, bunlar Batı basınında özellikle sürekli yayınlanıyor. Ee, onun yerine biraz daha gerçekçi, realist, düşündürürken böyle canımızı acıtan, e, hakikaten yakan iki tane e, karikatür seçtim. E, i̇lk aslında bir e, fotoğraf üstünde yapılmış bir Photoshop e, çalışması. Yani buna bir fotomontaj da diyebiliriz. E, Ukrayna'da bir fotoğraf sanatçısı, e, Sasha Anisimova, e, evimin hemen yakınında Dediği bir evin fotoğrafını çekmiş. Aslında o fotoğraf çok e, bilinen bir fotoğraf. Binanın ön cephesi e, tamamen bombalamaların etkisiyle yıkılmış. Sokaktan bakıldığında da e, binanın içindeki boşaltılmış e, odalar görünüyor. Yani e, duvar falan hiç kalmamış. İşte bu e, sanatçı Sasha Anisimova e, beyaz uçlu bir kalemle bu boş odaların içine normal zamanda yaşayan insanları yerleştirmiş. Yani şöyle bir odada kitap okuyan yaşlı bir kadın görüyoruz. Bir diğerinde işte eşofmanla jimnastik yapan, koşan bir genç kız odasında. Balkona çıkmış sigarasını içen bir adam var. Yine masasının başında ders çalışan bir başka kadın, genç kız her neyse. Evet, güzel. Zeli duyamıyoruz. Ben elimden geldiği ölçüde, dilim döndüğü ölçüde tarif etmeye devam edeyim. Yani tamamen yıkılmış, traşlanmış adeta bir jiletle kesilmiş gibi olan bu bina fotoğrafının boş odalarında çizgilerle yerleştirilmiş insan figürleri var. Gündük hayatlarını sürdüren o evin sahibi aslileri yani her dairede oturanlar işte çalışanlar müthiş, soyut bir şey veriyor yani insana ee, esas e, itibariyle e, tü, bir hayaletler ee, ordusu. Sesim sağ. geliyor mu? Ha, şimdi geliyor. Ben senin bıraktığın yerden biraz bir, mu? tarif etmeye devam ettim. Sasha, Anisimov a, Anisimov a, Anisimov a. Hayaletler ordusunu duydu ben son evet. ben. Zaten onu anlatmaya çalışıyordum. Ee, gerçekten de ee, Tamamen traşlanmış yok olmuş bir e, ön cephe ve onun içinde herkes kendi odasında gündelik yaşamlarını sürdürmekte olan e, bir hayaletler ordusu senin e, tabirinle ki çok güzel cuk oturuyor. E, Sasha Anisimova burada e, şöyle demiş, burada kısa bir süre önce normal bir yaşam vardı. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor evet. Ha, peki. Peki. Burada kısa bir süre önce normal bir yaşam vardı e, demiş. E, ben de bu normal hayatımızı özlüyorum ve tekrar geri dönmek istediğim hayatı çiziyorum diyor bu çalışmasıyla. Başka çalışmaları da var benzer. E, e, odaların içleri falan filan. E, ekliyor yine e, Anisimova. Aslında birçok insan bu yıkık binaların fotoğraflarını görüyor. Hatta bazı kişiler sahte ya da eski binalar bunlar diye düşünüyor. Fakat bu doğru değil. Ukrayna'da hepimiz bu durumdayız. Bizim için bu fotoğraflar korkuş durumumuzu anlatmanın tek yolu diyor. E, ve umudunu yitirmediğini de şu sözlerle belirtiyor. E, önümüzdeki hafta ya da belki gelecek ay evime dönüp günlük rutinimi geri alacağımı düşünüyorum. Çok, ee, çok etkileyici bir şey benim de aklıma şey geldi bizim ta yıllar önce yıllar önce 2010'da açık kitapta koyduğumuz e, savaş ve barış maddesinden bir şey geldi aklıma şimdi böyle izninle onu okuyayım Viktor Frankl olun, Nazi yıkımından nasılsa kurtulabilmiş ünlü psikolog yazar Viktor Frankl şöyle anlatıyor biz toplama kamplarında yaşamış olanlar, kulübeler arasında dolanıp başkalarını teselli edenleri, ellerindeki son lokma ekmeği onlara verenleri hatırlarız. Sayıları azdı belki ama şunun yeterli kanıtıydılar. <gülüyor> bir insandan tek bir şey dışında her şeyi alabilirsiniz. İnsan özgürlüklerinin sonuncusu yani belirlenmiş her şart altında insanın tavrını belirlemesi, doğru bildiği yolda gitmeyi seçme özgürlüğü dışında her şeyi alabilirsiniz diyorlar. Bu bana bu karikatür ya da fotomontaj bu Viktor Frankl'ın unutulmaz lafını hatırlattı. Evet, doğru bildiği yolda evet. gitmeyi. <gülüyor> doğru, evet. <gülüyor> Ee, çok daha uzaklardan e, bir karikatürcü, Kanadalı karikatürcü Andre Philippe e, Cote e, Belki e, bunu doğrulayan da bir e, çizim e, çizimi var. Yani geçen hafta şahit Aydın Engin özel programı yapmasaydık aslında geçen hafta anlatacaktım bu karikatürü. E, çok güzel çizilmiş ve o da yoğun e, duygusal bir anlam varındı bu içerisinde. Ee, bu karikatürde bir metro istan, istasyonunda sığınan e, kadınlı çocuklu e, Ukraynalı'ları görüyoruz. Ukrayna halkını görüyoruz. Yaşlılar çoğunlukta e, hemen herkes yorgun ve bezgin ve son derece düşünceli bir şekilde başını önüne eğmiş falan. Bazıları yatak döşek sermişler, uyumaya çalışıyorlar. E, fakat ön planda gördüğümüz bir kadınla ee, onun küçük çocuğunun duruşu e, biraz daha farklı bunlar battaniyelere sarılmışlar kadıncağız e, elinde tuttuğu e, açık tuttuğu cep telefonunun ışığından yararlanarak e, çocuğa kitap okuyor ne okuyor hangi kitap okuyor çok tanıdık bir kitap e, Antoine de Saint-Exupéry'nin e, Küçük Prensi evet Evet. <gülüyor> Hangi bölümü okuyordur acaba? Şimdi tabii André Philippe Cote çizer, bize e, bu konuda hiçbir ucu vermemiş. E, karikatürde söz de yok. Fakat aslında bu karikatürde söze de gerek yok. E, kadın muhtemelen küçük prensin o naif e, sorularını, e, belki de tilkiyle olan e, işte muhabbetini falan paylaşıyordur. E, ya da bir takım sorular, yıldızlar neden ışıldar e, sorusunun yanıtını arıyordur, veriyordur. Ya da belki küçük çocuğun büyüyünce küçük prensin yolculuk yaparken rastladığı o çeşitli karakterlerin arasında bir sosyopat kral gibi olmamasını öğütlüyordur. Kim bilir. Fakat gerçek şu ki bu çocuğun pek çok sorusuna kimse doğru dürüst yanıt veremeyecektir. Ben bu karikatürü çok çok etkileyici çok, buldum çok gerçekten. Etkileyici, evet. Gerçekten öyle. Efendim geçen hafta sanırım savaşı dizlerini ilk kez bu kadar yakınımızda gördük. 26 Mart günü İstanbul'un Karadeniz kıyısında iki gün sonra 28 Mart'ta da İğne Adı açıklarında iki tane mayın görüldü. Ruslar bunun Ukrayna'nın döşediği mayınlar görüldü. Onlardan dediler ama savunma Bakanımız Hulusi Akar, e, Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı geldi? Bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz diyerek e, bizleri rahatlattı. E, şimdi e, mayın koleksiyonerleri de hemen balıkçı tezgahlarına koştularsa da maalesef elleri boş döndüler. Çünkü deniz kuvvetlerimiz bu mayınları... E, vakitlice ima etmişler. İşte e, yine karikatürcülerimiz e, için bu başıboş gezen mayınlar çok güzel bir ilham kaynağı oldu diyebiliriz. Hatta bu konuda aynı gün bir Hürriyet gazetesinde Latif Demirci'nin, diğeri ise Cumhuriyet'te e, Zafer Temoçi'nin karikatürleri tıpkı bir çizgi bant gibi Böyle birbirlerine tamamlar nitelikte e, yayınlandı. E, şimdi ilginç ve güzel tarafı her iki karikatürün de gazetelerin birinci sayfasında e, yayınlanmasıydı. Bu benim çok hoşuma gidiyor birinci sayfada karikatür görmek. E, Zafer Temüçi'nin karikatüründe çeşit çeşit e, bol balıklı, zengin böyle oldukça zengin bir e, balıkçı tezgahı var. E, okuyabildiğim etiketlerde çipra 120 lira, levrek o da 120 Hamsi 45, fena değil. Barbun 150. Olta sarı kanat 180 lira. Yani bilmiyorum bu fiyatlar gerçek mi? Yoksa ee, karikatür diye abartmış mı biraz Zafer Tem için bilmiyorum ama tezgahın tam orta yerinde duran kocaman bir olta deniz mayınının kilosu 380 lira. Hoppa. Ne dersiniz? Çok Fileto çok... olarak parça parça. Görece satınız. makul bence. <gülüyor> makul mu? <Doğru. gülüyor> Kübra'ya 120 demiş, mayına 380. yüz evet, evet. Ben yine Kübra'yı tercih ederim. <gülüyor> e, fakat e, karikatürde bu olta deniz mayını hayretle incelemekte olan bir de kadıncağız var. E, balıkçı da reklamını yapmaktan geri kalmıyor tabii. Yani kaçırma derim abla, hakiki Karadeniz. Ablamız kaçırmamış olmalı ki bu kez hemen Latif Demirci'nin karikatürüne geçiyoruz. Onun karikatüründe, aynı gün yayınlandı o da, balıkçı tezgahında o deniz mayını göremiyoruz artık. Balıkların üzerindeki etiketlerde fiyat da yok, değişmiş olmalı arada. Çipra, Levrek, Hamsi hepsi yazıyor. Deniz mayını da yazıyor fakat deniz mayının yeri boş kalmış, boş bırakmış Latif Demirci. Tezgaha yanaşıyor bir müşteri. Usta diyor deniz mayını yok mu? Balıkçı'nın yanıtı şöyle. Abi sonuncuyu az önce verdik. Çarşambaya gelir ama. <gülüyor> Neyse umarım ki gelmemiştir. Ve bir daha da hiç gelmesin diyerek bir sonraki ve haftanın sonuncu karikatürüne geçelim. Geçen hafta bugün 2021 yılının Oscar ödülleri açıklanmıştı biz program yaptığımız saatte ben töreni izleyememiştim ve ödün kazananların dışında olup bitenlerden de habersizdim tamamen. Meğer bir tokat bütün töreni darmadağın etmiş. Aslında konu tam karikatürlük olsa da karikatürcülerin gerçekten gündemi o kadar yoğundu ki bu savaşla pandemiyle falan. Bu olay karikatürlerde pek fazla yer almadı. Hatta Oscar'ı kazanan Koda filmi de öyle. Yani çok kişi bilmiyor bile hangi film kazandı, nasıl oldu falan filan. Oysa Koda'nın konusu ve oyuncuları itibariyle de bana kalırsa çok ilginç ve hoş bir film Koda. Her ne kadar birkaç yıl önce çevrilmiş bir Fransız yapımından neredeyse birebir kopyalanmış olsa da... Evet. E, bu film Aslında tüm aile bireyleri işitme engelli olan bir aileyi anlatıyor hepsi doğuştan hem de işitme engelli ve bu ailenin dış dünyayla ilişkisini Kur'an ve tek radyo dinleyebilen herhalde yani duyma yetisine sahip kişi ise ailenin genç kızı o da müziğe çok ilgi duyuyor Niye öyle diyorsun? Dance. Bizim Açık Radyo'nun manifestosunda açılışı olmadan amaçlarımızdan biri de sağırlara program yapmaktı. Ee, onu web sitesiyle yapıyoruz herhalde. Söylemem. Değil mi? Peki. <gülüyor> Peki <tamam. gülüyor> Neyse yani aslında konumuz şu anda ne Oscar ne de Koda filmi. Sadece tesadüfi olarak daha iki gün önce varlığından haberdar oldum bir genç karikatürcü, onu anlatmak istiyorum, onu tanıtmak istiyorum. Fransa'da üç ayda bir yayınlanan ve Frankofon karikatürcülerin takip ettikleri bir yayın organı var, Frans Cartoon's, onun da yeni sayısı yayınlandı bu hafta sonu. Aha. Ve bu yeni sayısında tanıtılan genç karikatürcünün adı, Catherine Quant, Catherine Quant e, babası e, tanınmış bir çizer François Quant. E, o da babası gibi e, karikatürcülük mesleğini kendisine seçmiş ve Marsilya'da Güzel Sanatlar ve Grafik Tasarımı e, Fakültesini bitirdikten sonra e, karikatür ve çizgi roman dünyasına da atılıvermiş. Atıdır atılmaz da Lozan'da düzenlenen e, Bedefil e, çizgi roman yarışmasında birincilik ödülünü kazanmış. Geçtiğimiz yılda La adındaki ilk çizgi romanını yayınlamış. E, bütün bunun Oscar kazanan Koda filmiyle ne ilgisi var diye soracak olursanız hemen cevaplıyorum. Lamaska çizgi romanının konusu e, işitme engellerin yani sağırların kullandığı işaret dili üzerine kurulu. Ve bunun nedeni genç e, çizer Katerin Kuant'ın da doğuştan işitme engelli olması. Yani o da sağırmış. E, Catherine Quant, e, Franz Cartoon e, dergisine e, kendisini anlatırken, e, çocukluğumdan beri her zaman cansız karakterlere, ağaçlara, evlere, e, hortumlara, e, gezegenlere falan uzaydaki nesnelere can veriyorum. Onları andropo, andropoform, andropomorfize ederek e, tepki verdiriyorum diyor. Ve dünyayı doğanın gözünden anlatmayı çok seviyorum diyor. Öykülerimde insanlar da var, onlara da yer veriyorum ama onlar dekorların içinde pasifler. Pek rol alamıyorlar yani çok böyle önemli rollerde çıkmıyorlar e, çizgi romanlarında. E, böylece e, ekolojiden söz eden ağaçların öyküsü doğuyor. E, i̇şte Kuzey Kutbu kendi iklim sorunlarını çözmek için Güney Kutbu'yla Nafile buluşma e, arzusu içinde onları falan anlatıyorum diyor. Zirve mi yaptırıyormuş ee, onlara? Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani. evet, kendi e, öyle canlandırıyor ve bunları da e, çizgi romanlarında veya karikatürlerinde dile getiriyor. Çok ilginç karikatürleri var. Catherine Quant'ın e, böyle de süren bir öyküsü var. E, ben e, Catherine'in e, bir zeytin ağacı çizimini karikatürünü anlatmak, anlatarak bitirmek istiyorum aslında çok basit fakat çok da e, anlamlı bulduğum bir karikatür bu özellikle de ülkemizde maden yönetmenliğinde yapılan değişiklik sonrası falan e, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması ne bileyim e, yani neyse bu karikatürde yer alan zeytin ağacı da birkaç e, yüzyıllık çok yaşlı bir ağaç ee, tıpkı bir insan e, görünümünde yani antropomorfize etmiş e, ifadesiyle e, Katrin e, Gözlükleri bile var ağacın. Ama bu çok yaşlı e, ağaç bir baston yardımıyla da olsa dimdik ayakta durabiliyor. Üstelik o kadar yaşlı olmasına rağmen e, bu ağacın e, yem yeşil böyle. Yaprak şeklinde e, bir saçları var ve gür. Üstelik de bol zeytinini yani o zeytinleri de seçebiliyoruz e, Katrin'in çiziminde. Onun için ben çok beğendim bu e, karikatörünü. E, son duyduğuma göre İkizköy'de de e, zeytin ağaçları sökülmeye başlamış. Ancak çok yoğun tepki gelince e, söküm işlemi durdurulmuş galiba iki gün Hatta... önce. Hatta gerek sökülenlerin yerine koymuş aynı ağaçları koymuşlar. Tutar mı tutmaz mı? Artık tutar. Muhtemelen Ama tutar. Muazzam bir olay yani. Baskı yani alt tabandan baskı gelince bu vesileyle iyi oldu. Ben de dün akşam Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi olarak yani çok sayıda farklı alanlardan katılımcılarla birlikte bu maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin <gülüyor> hem zeytinlik alanlara hem ülkeye hem de dünyaya olası etkileri ve bunların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini bir tartışan ilginç bir, uzun bir ama çok etkileyici bir şeye katıldım toplantıya. Zoom üzerinden tabii. Yani e, bayağı şey de vardı. E, ayrılık'ta yüzün üzerinde şey olduğunu bilmem biliyor muydunuz sivil toplum örgütü mücadele vermekte olan yani bir evet. rekoru olabilir yani ve yapılanları anlattılar bütün korkunç saldırı ve tasalluta rağmen güçlü bir dayanışma ve mücadele azmi de yansıyordu kendi payıma çok memnun kaldım yani. E çok güzel, çok çok güzel bir haber ve ne güzel ne mutlu ki güzel haberlerle bitiriyoruz programı. Harika. Ee, evet. Şimdi hangisini seçelim? Valla bu hafta işiniz zor. Ben çekiliyorum. <gülüyor> çok zor hakikaten. Ee, Umut valla ya yani bu şeyi düşünüyordum çok etkileyici bulmuştum Sasha, Anisimova'nın e, Ukrayna karikatürünü. E, ama e, bu sonuncusu beni fethetti diyebilirim. Catherine Quant'ın Frans Cartoon'da evet. çıkan. Evet, gencecik işitme engelli kızcağızın çizimi. Zeytin asas yani, olduğum mm, bir nokta. Benim aklımda evet. da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> yapamıyoruz seçim Aslında yani. aslında hepsi birbirinden güzel. Fakat ben Özdeş bu Katri'nin karikatürünü seçelim diyorum. Katılıyorum ben Eee yani bir sıcaklık, bir şeylik var o karikatürde. Yani umut vadeden bir karikatür. Evet o ee, bence ayrıca da tabii biz Zeytinli çocuğu olarak Başka bir seçeneğim yoktu. Onu da söyleyeyim. Um, umalım <gülüyor> ki hafta Kemal Gökhan Gürses'in e, yeni bir sizi romanını anlatmayız. Evet, ben de. <gülüyor> evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Güzel, görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi haftalar. Görüşmek yayınlar. üzere. Görüşmek üzere.